zinaya yapana yapma haramdır diyen kalmayacak. Yani şu zamandaki vaazuna sıhhat eden kalmayacak, insanları ilme, dine, sohbete çağıran kalmayacak. Tabi bu hakikaten kalmamaya doğru gidiyor, yavaş yavaş hiç kalmayacak. <gülüyor> Kanlar hafife alınacak, canlar hafife alınacak, insanlar görmüyor musunuz yani Irak öyle kan gölü, her taraf kan gölü, günde 50 kişi, 100 kişi, 150 kişi, 200 kişi Adam öldürmek, bomba patlatmak, teröristlik hiç. Ne Allah'tan korkan var ne bir şeyden sakınan var. Ve yedayul hukm. Allah'ın dininin hükümleri zayi edilecek. İslam'ın hükümleri yürürlükte olmayacak. Bunlar geçti zamanı geçti. Bunlarla bunlarla yönetilir mi denecek. Ve kellel riba faiz yenecek. Ve şeyedul bina sağlam dev yüksek binalar kurulacak. Şeribul humur içkiler su gibi içi lecek. Atkedil kıyan, çalgıcı kadınlar ittifaz edilecek. Efendi bütün programlar işte şunlar bunlar hep çalgıcı kadınlar çıkacaklar, söyleyecekler, edilecekler, yarışmalar, bilmem neler. Öyle bir şül harir ipekler giyilecek. Erkekler haram olduğu halde ipek elbiseler giyecekler. E bizde teali firavun. hanedanı gibi süslenecekler. Firavun hanedanı gibi takılar işte erkekler altınlar takacak. Evecin pekler gelecekler ve ne kadar Allah'a verdikleri sözleri bozacaklar, kullar birbirine verdikleri sözleri bozacaklar ve tefekkürli gayri din hocalar var. Dettçalın çıkacağı zamanda hocalar var mı? Var. Hiç hoca kalmayacak da dettçal çıkacak demiyor. Fıkıh ilmi var mı? Diyor var. Ama fıkıh ilmini niye okuyacak? Hava atmak için, para kazanmak için, rütbe makam mevki için, Allah için, din için, ilim tahsili yapan kalmayacak.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 İslam'ın tatbik edilmesi gereken hadleri, cezaları tatil edilecek, boşa çıkarılacak. İslam'ın bu kadar hükümleri var. Hırsızın ne oluyor? Kolu kesiliyor. Zinaden ne oluyor? 100 sopa atılıyor. Evliyse hecm ediliyor. Ondan sonra içki içen ne oluyor? 80 sopa. Namaz terk eden ne oluyor? Hapse atılıyor. Vesaire. Bunların hiçbiri işlemeyecek.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 yanına gelecekler. Kat'asavmu mahumullahu min Allah onları Deccal'dan muhafaza etmiş. Yani Allah dilediklerini Deccal'dan muhafaza edecek. Deccal ortalıkta fitne estirse, terör estirse, gelse İstanbul'u karma karşı geçse, Allah dilediklerini Deccal'dan koruyacak. Kim Allah'a sığınanları Allah koruyacak. Namaz kılanları Allah koruyacak. Namazın sonunda "Naudibuke min fitnetil Mesih eddeccal."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 Ebu Hureyre radıyallahu anh o mescitte bulunurdu. <gülüyor> Deccal'ın basamayacağı yerlerden birisi Turda. Ve izallahu yecüc ve mecüc. Allah Yecüc'ü Mecüc'ü salacak. Fehrucûne <gülüyor> alen insanlara saldıracaklar. Ve <gülüyor> enşifûnel suları kurutacaklar. Ve tehasse'nün-nâsu min bütün insanlar nereyi buldular? Kapı, kacak, efendim kale. E Yüksek yer, dağ, bayır, vadi ne kadar gizlenecek yer var? insanlar gizlenmeye başlayacaklar. Ve dummun eyleyim mevaşiyo. <gülüyor> Millet hayvanlarını toplayacak. Koyunlarını, davarlarını, sürülerini herkes toplayacak. Çünkü yecüc mevcut çıkmış. Herkesi iyi bitirecekler. Ve eşrabunem miyalard. Yeryüzünün bütün sularını içecekler ya. Hatta en ba'dahum le emurru bin nehri fe eşrabunem afi hatta etruku yebesa. Bir kısmı şimdi önden gelen öncüleri var. Geliyorlar, ırmaklara ağızlarını dayıyorlar, ırmakları bitiriyorlar. Arkadan kendi gelenleri gelşi ırmak kupkuru kalıyor. Hiç ırmakta su yok. Öyle bir fitne. Fequlun kat kanaatına ma umrattan. Arkadan gelenler diyorlar burada evvelce demek su varmış. Biraz evvel onlar gelenler önden gelenler içmiş bitirmiş koca dereleri. Hatta ayda Lem ahad, ortalıkta bir insan kalmayacak şu piyasalarda. Bir insan ortada gezemez. İlla hedefi haslin övmediğine. Ya işte korunmuş yerlere, ya kalelere, ya surlara, özel muhafazalı yerlere sığınacaklar. Ve mürün bir muhayrati taberi Taberiye gölü var. Önemli bir göl, büyük bir göl, deniz gibi bir şey. Ben de resmi var hatta eski Osmanlı'da.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 Sahih-i Müslim hadisinde bunlar geçiyor. yecüc mevcut diyecekler ki yani millet aynı insanlar. Tip tip değişik değişik anlattım size geçen dersler. Yeryüzünde kim varsa ortalıkta kimseyi göremiyoruz. Demek hepsini öldürdük. Helüm mefellekdür menfis sema. Gökte de kim varsa melekler mi var, kimler var, Allah'ım var, kim var, kim yok. Bir de onlarla savaşalım diyecekler. Fearmune şabi ile sema. Oklarını göğe fırlatıyorlar.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 İsa aleyhisselam artık <gülüyor> Allah'ın peygamberi yahu Sıkıştı mı ne olur? Meta nasrullah Allah'ın yardımı ne zaman Gelecek dedi mi peygamberler ne olur? Ela inne nasrallahi karib Aga olun Allah'ın yardımı çok yakındır buyurulur. Kul darlanmadan Hızır yetişmez hesabı tabi Mevla sıkıştırır sıkıştırır Peygamberlerini bile sıkıştırıyor baksana.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 Dünya Müslümanlarının başında değil mi? Ne halde Irak? Ne halde Filistin? Ne halde Afganistan? Ne halde Keşmir? Ne halde Çeçenistan? Ne halde Doğu Türkistan? Tetjalan öncüleri, dünyanın kâfirleri Müslümanlara, bu sallad olmuş. Yakın zamanda yardım gelir inşallah. Feysbihunu mevta, ke mevti nefsin vahide, la yusmâ ulum hissün. O oklarını havaya fırlatanlar.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 Hiç ses feda yok ama, İsa Selam ve adamları da dağda kalmışlar. Meseleden de haberleri yok. Fekul Müslüman. Müslümanlar artık dayanamıyorlar, açlık, susuzluk var, muhasara altında, yani dağda oldukları için yiyecek, içecek vs. sıkıntı baş göstermiş. Elarajülün <gülüyor> geçtiği nefşe o, fenzola mefâ ala adil âdû. Ya bir adam Allah rızası için diyecekler içimizden biri, canını Allah'a satsın, şehit olmayı göze alsın, insin baksın, şunlardan bir haber alsın, bize getirsin bu düşmanlar ne olmuş, ne yapacağız biz burada, da ne kadar duracağız bu halde? Fetjerdûrâjûl minû, muhteseba nefse o, qadlattâha âlânû maktûl, bir mubaraka adam çıkacak, İsa Aleyhisselâmın adamlarından. O zamanki Müslümanlardan yani bizim bizim ümmet.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 sesle bağıracak Ey Müslümanlar. Ela habşiru inna ve zevcel kad kafa ku medu Sevinin müjdeler olsun. Allah düşmanınıza kafi geldi. Allah her zaman düşmana kafi geldi. Allah başında da geldi, sonunda da gelecek. Ve kefallahu'l mu'minine'l kıtal. Allah cihatlarda devamlı imanlılara kafi gelmiştir Allah. Kafi'dir Allah. Yeter. E leysa Allahu bikefin Allah kuluna yetmez mi? Celle şanuhu celle Fehruzuyu nemimedeyim, ve Millet bütün saklandıkları yerlerden, inlerden, mağaralardan, kalelerden, kulelerden, surlardan çıkacaklar ve esrahu nevaşıyım. Hayvanlar hayvanlar perişan, koyunlarca herkes saklamış, gizlemiş. Hepsini salacaklar. Fema yukunlumara, otlak diye bir şey kalmamış, yemcüştem. Yemiş, bitirmişler dünyayı. Hayvan çıksa ne olacak? Bir tane ot yok ki yerden başını çıkarsın. Dünyada ot yok. Ocak yok, bir şey yok. Bitirmişler. Ne su kalmış Nasıl bir şey bunlar? Ancak o, ot yoksa onların etleri var. Hayvanlarda onların leşleri yiyecekler. Feteş keru anu. Bi ahsene maşe kerat. şey. Hayvanlar diyor, o yecüc mecücü yeye yeye yeye yeye yeye o kadar semizleşecekler, o kadar tavlanacaklar, hiçbir şey yeseler o kadar şişmanlamazlar. Hatta ne devabbelerdir. Bütün böceklerle teşmenu ve teşkeru min luhum ve dima onların etlerini kanlarını yemekten bütün böcekler tavlanacaklar. Allah o kadar. Vehibdun evi yulla isa ashabı ile yerdi. İsa'nın tüm Müslümanlar felayicilune filen yeryüzünde bir temiz yer arıyorlar. Namaz kılacaklar, ibadet yapacaklar. Bir karış yer dünyada yok. Hadis bu, Müslim bu, Müslim. Hikayeyi anlatmıyorum sana. Sahih-i Müslim bu. Kur'an'dan sonraki kaynak bu. Bukhari Müslim duyuyorsunuz işte. Kaynak veriyorum sana. Yeryüzünde bir karış yer yok. İlla melehu zehemuhum ve netenuhum minelciyef. Her tarafı yecüc mecücün leşleri sarmış, kokuları istila etmiş, burunlar düşüyor yani. Namaz kılacak hal yok yani. Pislik içerisinde. فَيُذُونَ النَّاسِ بِنَتَنِيْ مَشَدَّ مِنْ حَيَاتِ Sağlıklarında insanlara verdikleri eziyetten çok pis kokulara eziyet veriyor. E pis kokudan durulmuyor ki, leş olmuş. Her taraf leş. Ne olacak? فَيْسَغِيْثُونَ <gülüyor> billah. O kadar leşi hangi belediye kaldırır? He? Pee, belediye şurada bir bir şey olsa onu kaldıramıyor koca belediye. Bir, bir kar yağsa mahsur kalıyorlar hepsi. Bir şey yok. Bütün dünya leş olmuş. Karış yer yok. Kim kaldıracak? Yine kime müracaat? <gülüyor> He? <gülüyor> Mevla nasıl? Bir yağmur yağdırdı nasıl temizliyor bütün caddeleri? Belediye zavallı çünkü hortumla alan şeylerle Bir bahçeyi suluyana kadar Kaç kazan şey gidiyor. Mevla bir yağdırdı her taraf çel gidiyor. Diyecekler yarabbi bu, bu leşi ancak Sen kudretinle temizlersin bunu bizim temizleme imkanımız yok. Allah'a yalvaracak. Fe <gülüyor> bu'afi <gülüyor> Allah Teala Hazretleri bir rüzgar gönderecek. Rüzgarlar kimin emrinde? Allah Teala'nın ordularındandır. Rüzgar Allah Teala'nın ordularındandır. Kaldır istediği işte yere kondur. Ve tosır aleyhınaz, <gülüyor> duğanen bir duman saracak ortalığı. Göz gözü görmüyor. aleyimiz aleyhımız zükmе. Bütün Müslümanlar nezle olacak. Herkes nezle. Grip dediğinizi şey, zükmem yani. Bütün beynleri doluyor ve yüksüfum abim badeselat üç gün sonra Allah Teala dumanı da açacak onların nezlesini de kaldıracak ve kad udifet ciyfum filvahri Allah Teala feuruzul tayran kuşlar gönderecek nasıl kuşlar ki anakil bukti deve boyunları gibi develerin boyunları var ya böyle biraz uzunca bu deve boyunu gibi Büyük kuşlar fetahmliyum o kuşlar onların leşlerini alacaklar taşıyacaklar fetaṭraum her Allah'ın dilediği uzak yerlere bir rivayete bakat kuvvetcüğün denizlere atacaklar bütün leşleri o kuşlar temizleyecekler. Böylece tüm meyursirullahu leşleri kaldırttktan sonra Allah Teala bir yağmur gönderecek öyle bir yağmur ki La yükünümün ü beytüme derin ve la ne taştan ne kerpiçten hiçbir ev koruyamaz yani betonarme binaya girsen o kurtulamazsın öyle yağmur Allah Teala feyaslul ar yer bir yıkayacak Allah Teala hatta yetrükha kezzeleqa Yeryüzü ayna gibi olacak bir hayli yaral insan ve cihomun bakan insan diyor yerde yüzünü görecek parıl parıl parlayacak.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 İsa Aleyhisselam ve Müslümanlara Rabbimiz lütf edecek diyor ki bir cemaat ha böyle bir cami cemaati toplansa koca cemaat bir narı yiyip bitiremeyecek ve cavlülüne bir kahviye narın yaprağında diyor bir ümmet gölgelenecek öyle mahsuller verecek Allah, Allah. yeryüzünde öyle bolluk öyle berek ve yuqidül <gülüyor> müslimun min kisiye cüce ve mecüce ve nushabiyim ve trisetiim bakın dünyanın mevcut fitnesinin efendim anlattığı bir e, mesele da büyüklüğünü anlatacak bir örnek olarak hadis-i şerifte buyuruyor insanlar yecüc mecücün arkasından yedi sene bütün dünya halkı müslümanları bak yedi sene onların oklarını yaylarını e, bıraktıkları malzemeleri yakıp yakıp bitiremeyecek <gülüyor> yedi sene yani <gülüyor> benzin mazot bir şey lazım değil kömür mömür lazım Onların bıraktıklarını. Ne kadar saracaklar dünyayı. Ne kadar ellerinde malzeme var. Böylece Allah Teala onların da şerrine kafi gelecek. Şimdi bu yecüc ve mecüc fitnesi olarak onların da helakini dinlettirdi Mevla. Okutturdu Mevla. Ondan sonra neler olacak? Tabi bunu takip eden yine süreç var. İsa Aleyhisselam da baki değil.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 Rabbim hayırlarımızı kabul etsin fazl keremiyle. Ahiret sermayesi etsin. Cennete girmemize vesile etsin. Amin diyenlerinizi narcihamden azad etsin. Dualarımızı lütfü kereminle kabule karin etsin. Amin, Amin. Amin. bu hurmeti taha ve yasin. Sallallahu ala muhammedin. Ve ala Diğer kardeşlerimizin cemaatlarımızdan vefat edenler, bu yakında vefat edenler daha evvel vefat edenler ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden. Hediyelerimizi ruhlerine ihsal eyle. Bizlere de son nefeste nasip olması için. Bir dakika buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden amduhu ve resuluhu. Ya Rabbi kabirlerine dağlar emsali rahmetler. Şu saatte idihal eyleyin. Tünelleri hediye edildik. Bize de son nefeslerimize nasip eyle ya Rabbel ruhleri için el Fatiha.